Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine yaptığı son ve kesin harekete rağmen Havazinliler kuvvetlerini artırmayı durdurmadılar. Onun Mekke'yi fethetme ve tüm putları kırma haberi de onların düşüncelerini değiştirmedi. Kendi tanrıçaları latın bir eşi olan Uzza'nın yıkılması ise onların alarma geçmesine neden olmuştu. Mekke'nin fethinden üç hafta sonra Havazinliler Taif'in kuzeyindeki Estas vadisinde yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin başına Şemsli bir adamı bırakarak ve yeni Müslüman olanlara dini konularda yardım etmek üzere çok bilgili bir Müslüman olan Hazreçli Muaz Cebel'i tayin ederek şimdi 2000 bin Kureyşli'nin de katılmasıyla daha da kalabalıklaşan tüm ordusuyla birlikte yola çıktı. Yeni katılan Kureyşlilerin çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. Fakat Süheyl ve Safvan'ın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı ve sadece şehirlerini Havazinlilere karşı korumak amacıyla orduya katılmışlardı. Yola çıkmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safvan'a kendisinde bulunan yüz adet zırhı ve beraberindeki silahları ödünç vermesini rica eden bir haber gönderdi. ''Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'' dedi Safvan. Bu kendin ver yoksa zorla alırım anlamında bir istek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ödenecek bir borç deyince safvan zırh ve silahları duracakları yere kadar taşıyacak olan yük develerini de vermeye karar verdi. Onlara karşı hazırlanan havazin kabileleri Sakif, Nasr, Cüşem ve Sad ibni idi. Bu topluluğa genç olmasına rağmen gücü ve yöneticiliği ile ün salan, 30 yaşlarında bir Nasrlı olan Malik kumanda ediyordu. Yaşlıların aksini tavsiye etmelerine rağmen Malik, kadınları, çocukları ve hayvanları da beraber getirmelerini emretti. Çünkü ona göre eğer bunlar ordunun arkasında olursa askerler daha gayretle çarpışırlardı. Mekke'den yola çıkan ordu hakkında bilgi toplamak üzere üç gözcü gönderdi. Fakat üçü de kısa bir süre sonra korkudan tüm eklemleri kontrolünden çıkmış ve konuşamayacak derecede dehşet içinde döndüler. İçlerinden biri, ''Ala atlar üzerinde beyaz adamlar gördük ve bir anda bu gördüğünüz hale geldik.'' dedi. Bir diğeri, ''Karşımızdakiler dünya insanları değil, semadan gelen insanlar. Tavsiyemize uyun ve geri çekilin. Çünkü adamlarınız bizim gördüklerimizi görünce bizim gibi olurlar.'' dedi. Malik, utanın dedi. Siz buradaki en korkak kişilersiniz. Bu üç kişinin görünüşleri o kadar kötü ve zavallıydı ki tüm orduda panik yaratmamaları için onları gözden uzak bir yere yerleştirme emri verdi. Daha sonra etrafındakilere, bana cesur bir adam gösterin dedi. Fakat seçilen adam da aynı korkunç atlıları görmüş ve diğerleri gibi dehşet içinde dönerek nefesi kesilmiş bir halde dayanılmaz bir görünüşleri vardı demişti. Fakat Malik onu dinlemeyi reddetti ve karanlıkta düşmanın yolu üstünde olan Huneyn Vadisi'ne doğru ilerleme emri verdi. Yolun vadi yatağına doğru alçaldığı noktada kamp kurdular. Yolun iki tarafında da aşağıyı rahatça görebilen fakat aşağıdan görülmeyen vadi yatakları vardı. Bu yataklardan ikisine atlıların çoğunu yerleştirdi ve onlara bir işaret ile düşmana saldırma emri verdi. Ordunun geri kalan kısmını da vadinin tepesindeki yolun üstüne yerleştirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece vadinin ötesi ucuna yakın bir yerde kamp kurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra adamlarına sabırlı olurlarsa zafer kazanacaklarını müjdeleyerek yola çıkma emri verdi. Hava o denli pusluydu ki vadi yatağına indiklerinde hala etraf karanlıktı. Daha önceki gibi Halid yine Süleym ve diğerlerine kumanda ederek öncü grupta yer alıyordu. Onun arkasından yeni katılan Mekkeli grup geliyordu. Düldüle binmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kez yine etrafında ensar ve muhacirlerden bir grupla ordunun ortalarında yol alıyordu. Fakat bu kez etrafında kendi ailesinden kişiler de vardı. Ona Mekke'ye giderken katılan kuzenleri Ebu Süfyan ve Abdullah Abbas'ın iki büyük oğlu Fazıl ve Kisan ve Ebu Leheb'in iki oğlu onu çevreleyen kişiler arasındaydı. Ordunun en arkalarında ise henüz Müslüman olmamış Mekkeliler yer alıyordu. Yarı karanlıkta karşı tarafta Havazin ordusu göründüğünde öncü birlik henüz inişi tamamlamıştı. Öncü birlik dehşetli bir manzara ile karşı karşıyaydı. Çünkü Ordunun arkasındaki develere binmiş kadınlar veya boş develer bile ordunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. Yolun o yönü tamamen kapatılmıştı. Fakat yeni bir emir ve plana fırsat vermeden Malik işaretini verdi. Havazenli süvariler hemen vadi yataklarından fırladılar ve Halid'in adamlarına saldırdılar. Atak o kadar anice ve vahşiceydi ki Halid geri dönüp kaçmaya başlayan Beni Süleym'i toparlayamadı. Beni Süleym Mekkeli grubun arkasına kaçınca önde kalan Mekkeliler de henüz indikleri yokuştan gerisin geriye kaçtılar. Hızla saldıran at ve deve üstündeki havazinliler bütün geçitleri tıkadılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolun biraz sağına çekilebilecek noktadaydı. Kenara çekildi ve yanından hiç ayrılmayan bir grupla emniyetli bir yere sığındı. Yanındakiler Ebu Bekir, Ömer ve diğer muhacirler bir grup ensar ve yanında yer alan ailesinin tümüydü. Haris'in oğlu Ebu Sufyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başındaydı ve düldülün ipini elinde tutuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerini de kendisine katılmaları için çağırdı. Fakat sesi savaşın gürültüsü içinde kayboldu. Bu nedenle çok gür bir sese sahip olan Abbas'a ''Ey ağaç ashabı, ey akasya ashabı'' diye bağırmasını söyledi. Bu çağrıya ''Lebeyk, işte emrindeyim'' sesleri cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ensar ve muhacirlerden yüz kadar kişi toplandı. Hepsi de geçide dağılarak birdenbire düşmanın saldırısını kontrol altına aldılar. Abbas radıyallahu anh aynı şekilde bağırmaya devam etti ve kaçanların çoğu geri döndüler. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem iyi görülebilmek hem de etrafı iyi görebilmek için üzengileri üstünde ayağa kalktı. Düşman yeni bir saldırıya hazırlanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senden vaadini yerine getirmeni istiyorum diye dua etti. Daha sonra süt kardeşinden birkaç çakıl taşı bulmasını istedi. Onları eline alıp Bedir'de yaptığı gibi düşmanın yüzüne doğru fırlattı ve görünürde hiçbir neden olmamasına rağmen savaşın akışı birden değişti. Gerçi müminler bunu görmüyorlardı ama kendilerinin de bir süre önce yaşadığı yenilgiyi şimdi düşman yaşıyordu. Daha sonra bu olayla ilgili şu ayetler nazil oldu. ''Andolsun Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti.'' Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra arkanıza dönüp gerisin geriye gitmiştiniz. Bundan sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdi. Sizin görmediğiniz orduları da indirdi ve küfre sapmış olanları azaplandırdı. Bu küfre sapanların cezasıdır. Sonra bunun ardından Allah dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Düşman büyük bir bozguna uğramıştı. Malik önceleri cesurca dövüştü fakat daha sonra Sakiflilerle birlikte surlarla çevrili olan Taif'e çekildi. Havazin ordusunun büyük bir kısmı Nahli'ye kadar izlendi ve birçok kayıp verdirildi. Havazinliler oradan kampları Evtas'a döndüler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkalarından asker göndererek onları tepelere çekilmek zorunda bıraktı. Müslümanlardan özellikle ilk bozgunu yaşatan Beni Süleym'den çok kişi savaşın başlarında öldürülmüştü. Fakat bu ilk bozgundan sonra çok az kayıp verdiler. Bunlardan biri de Üsame'nin ağabeyi Eymen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken vurulmuştu. Arka saflarda yer alan havazin kadınları ve çocukları esir alındı. Develer, koyun ve keçilerin yanı sıra ganimette dört bin birim gümüş de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin tümünün Mekke'ye 10 mil uzaklıktaki Cirane vadisine götürülmesi görevini bu deyle verdi. Havazin kabileleri arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunu birlikte geçirdiği Beni Sa'd ibni Bekr'in bir kolu da vardı. Yaşlı esirlerden biri kendine esir alanlara "Vallahi ben reisinizin kız kardeşiyim." diyerek uyardı. Fakat adamlar ona inanmadılar. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin kız kardeşinim." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu merakla süzdü. Karşısında yetmişine yaklaşmış yaşlı bir kadın duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu gösterir bir işaretin var mı diye sordu. O da bir ısırma izi gösterdi ve ben Serer vadisinde seni taşırken sen ısırdın. Biz çobanlarla birlikteydik. Senin annen benim annemdi. Senin baban benim babamdı dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun gerçekten doğru söylediğini anladı. Bu kadın onun süt kardeşlerinden biri olan Şeyma idi. Minderini yayarak oturmasını söyledi. Süt anne ve süt babası Halime ile Harisi sorup onların yıllar önce öldüğünü öğrenince gözleri yaşla doldu. Biraz konuştuktan sonra ona kendisiyle kalma veya Beni sağda geri dönme konusunda serbest olduğunu söyledi. Şeyma, Müslüman olmayı istediğini fakat kabilesine geri dönmeyi seçtiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona değerli bir hediye verdi ve dönüşte daha da değerlilerini vermek istediği için ondan kendisi dönene kadar kampta kalmasını istedi. Daha sonra ordusuyla birlikte Taif'e doğru yola çıktı. Sakif kabilesi şehirlerinde kendilerini bir yıl kadar idare edecek erzağa sahiptiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son durumda kullanılmasını emrettiği savaş makinalarına karşı da özel savunma mekanizmaları vardı. Aynı zamanda okçulukta uzmandılar. Şehrin duvarları çok hızlı ok yağmurlarına sahne oldu. Fakat Müslümanlar şehri kuşatmalarının 15. gününde hala ilk günkü durumdaydılar. Kazanılan tek şey bazı kimselerin Müslüman olmasıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir tellalla sakifli kölelerden Müslüman olanların özgür olacaklarını ilan ettirmişti. Yirmi kadar köle şehirden çıkmanın bir yolunu bulup Müslüman oldular. Yaklaşık bir hafta daha geçti. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında kendisine bir kase tereyağı verildiğini fakat bir horozun gelip yağı gagalayarak döktüğünü görmüştü. Bunun üzerine Ebubekir Bekir radıyallahu anh istediğin şeyi bugün onlardan elde edeceğini zannetmem dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu doğruladı. Belki de şehri kuşatmanın sakiflileri yenmek için uygun bir yol olmadığı sonucuna varmıştı. Düşüncesi her neyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmanın kaldırılıp ciraneye doğru yola çıkılması emrini verdi. Şehirden ayrıldıklarında adamlarından bazıları ona şehir halkına lanet etmesini söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermeksizin ellerini açtı ve Allah'ım sakiflilere hidayet ver ve bize ulaştır diye dua etti. Taif kaleleri önünde öldürülenlerden biri de Ümmü Seleme'nin üvey kardeşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni ve henüz kısa bir süre önce Müslüman olan Abdullah radıyallahu anh idi.